Namazlarımızdan nasıl istifade edebiliriz? 1- Emre Acar Allah'a hamd, Resulüne ve ashabına salat ve selam olsun. Değerli kardeşim, seninle uzun zamandır namaz ibadetinin muhabbetini yapıyoruz. Rabbim ikimizi de bu amelde doğruya muvaffak kılsın. Amacımız kulluğumuzu en güzel şekilde ifa etmektir. Bunun için de amellerimizi gündem etmeli ve onları dert edinmeliyiz. Dünyada asıl görevinin ibadet etmek olduğunu unutma. Görevini yerine getirirken ibadetlerden istifade etmeye çalış. Yani ifa ettiğin bu ameller hayatında ve maneviyatında bazı değişikliklere müsebbip olsun. Bu seni istikamette tutar, azme ve istikrarlı olmaya iter. Amelleri yaparken önceliğin o ibadetin meşru kırılma sebebini ve sana olan faydasını öğrenmek olsun. İnsanın faydasını bilmediği bir işi yapması fıtrata terstir. Nasıl ki dünya işlerinde yapacağımız işin faydasını takip ediyoruz, keza, amellerde de bize dönen dünyevi ve uhrevi faydasını takip etmeliyiz. O zaman namazın meşruiyetindeki hikmetler ve insana dönen faydalar nelerdir diye sormalıyız. Umumen bildiğimiz Allah Sübhanehu ve Teala namazı kullarını münker ve huşyattan alık koymak ve zikir, dua, tevbe, istiğfar, gafletten kurtulma gibi konularda maneviyatımızı istikamette tutmak için meşru kılmıştır. Allah namazın bu hikmetini şöyle beyan eder. Ankebut 45. Şüphesiz ki namaz insanları münkerden ve fuhşiyattan alıkoyar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Namazın insanları günahlardan hafiflettiğini beyan ederken şunları söyler. Kul namaz kılmak için ayağa kalktığı zaman Allah'ın huzuruna durduğunda Allah onun günahlarını başına ve omuzlarının üzerine bırakır. Her secde ettiğinde ve rükû yaptığında günahları onun üzerinden dökülür. Eğer namazlarımız bizleri günah işlemekten alıkoyuyor ve günahların affedilmesinin, hafifliğini hissettirebiliyorsa bu namaz İslam'ın meşru kılmış olduğu namazdır. Fakat kıldığımız namazlar hayatımızı değiştirmediği gibi bizi daha çok kötülüğe sevk ediyorsa bu yaptığımız ibadet Allah'ın emrettiği namaz ibadeti değildir. Yukarıdaki zikrettiğimiz ayet ve hadis üzerinde düşünüldüğü zaman bu sonuç daha rahat anlaşılacaktır. Bilmelisin ki günahlar Ölmemiş bir kalp için ağırlıktır. Eğer kalp ölmüşse, günahın hiçbir elemini hissetmez. i̇bn Kayyım, Rahimehullah, bir şiirinde şöyle buyurur. Ölmüş olan bedenin yaradan elem duyması mümkün değildir. Bir beden ölmüşse, siz ona ne kadar zarar vermeye çalışırsanız çalışın, o beden yaradan etkilenmez. Çünkü acıyı hissedecek olan can yoktur. Ölü olan kalpler de böyledir kardeşim. Kişi bazen göz zinası, bazen ümmetin gıybetini yapar. Ticaretinde ahlaksız davranır veya Rabbine ve kardeşlerine karşı sorumluluğunu yerine getirmez. Fakat işlediği bu günahların sıkıntısını, darlığını da hissetmez. Bunun sebebi ise kalp ölmüştür. Öldüğü için de fücurun verdiği elemden ve sıkıntıdan pay almaz. Eğer kişinin kalbi ölmemişse, Yaptığı günahlardan acı ve sıkıntı duyar. Duyduğu bu sıkıntıdan kurtulmak için onun günahlarını silecek ve kendisini hafifletecek bir amele ihtiyacı vardır. O amellerden bir tanesi de Allah ve Rasulünün ikrarıyla namazdır. Çünkü Allah'ın müjdesiyle kırmış olduğumuz her namaz günahlarımızı silecek ve bununla beraber bizleri münkerden ve fücurdan uzaklaştıracaktır. Fakat kardeşim, Burada sana şunu tekrardan hatırlatmak isterim ki, bu fayda ancak kalbi ölmemiş, kalbinde hayat olan kişi için geçerlidir. Namazdan faydalanacağımız başka bir masraat ise, göz aydınlığı ve sevinçtir. Gönül genişliği, sükunet ve huzura kavuşmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin dünyanızdan bana kadın ve güzel koku sevdirildi. Ve benim göz aydınlığım namaz kılındı. İslam, çocuğu göz aydınlığı olarak isimlendirmiştir. Çocuğu olan bir anne ve babanın sevincini düşündüğümüzde, çocuğun nasıl bir göz aydınlığı olduğu görülecektir. Kıldığımız namazların da hayatımızdaki yeri böyle olması gerekir. Bir çocukla müjdelenmiş gibi, çok istediğimiz, uğruna çok çalıştığımız ve sonunda müjdesini aldığımız bir haber gibi, Gözlerimiz aydın olması lazım. Eğer namazlarımızdan sonra bizleri böyle bir his kapsıyorsa, bu namaz Allah'ın meşru kılmış olduğu namazdır. Fakat böyle bir his bizi kuşatmıyorsa, bu namazımız Allah'ın meşru kıldığı namaz değildir. Çünkü namazın farz kılınmasındaki hikmetler zayi olmuştur. Hepimiz insanız ve yaşadığımız olaylar sebebiyle canımız sıkılır. Bu Allah'ın Sübhanehu ve Taala'nın bir sünnetullahıdır. Bazen ailede, bazen iş yerinde, bazen de kardeşlerimiz arasında bir takım olumsuz durumlar yaşanıyor. Her insan bu olumsuz durumların oluşturduğu can sıkıntısını atmak için mutlaka bir şeylere yönelecektir. Kimisi müzik dinlemeye, kimisi gezmeye, tatile gitmeye, kimisi de bol laklak lak edeceği arkadaşa başvuracaktır. Kardeşim, bizler sıkıldığımızda bu tür şeylere yönelirken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise kendisine yakın hissettiği, sıkıntılarını paylaştığı arkadaşına göz aydınlığı namazına yönelmiştir. Sahabe, peygamberin bu vasfını şöyle anlatıyor. Bir şey peygamberi sıktığında, moralini bozduğunda hemen namaza koşardı. Eğer namazlarımız bizleri rahatlatıyor veya sıkıntılarımızda, O'na yönelebiliyorsak bu namaz Allah'ın istediği namazdır. Bu, amelden faydalandığımızın alametidir. Fakat aradan çıkartılması gereken ağır bir eylemmiş gibi muamele ediyor. Kıldığımızda üzerimizden sıkıntıları atmıyor. O'nunla sevinç yaşayamıyorsak bu namaz Allah'ın istediği namaz değildir. Bugün ümmet olarak yaşadığımız en büyük sıkıntı Allah'ın dinine her şeyimizle hizmet ederken, o amelden lezzet alamamak ve o hizmetlerden istifade edememektir. Bu tarihte rastlanmamış çağımızın en büyük problemidir. Peygamber ve sahabenin namaz eylemine baktığımızda, namaz esnasında ok isabet etmiş, başına deve işkembesi dökülmüş, müşrikler alay etmiş, işkence etmişler, fakat bu eziyetlerin hiçbiri onların huşularını etkilememiş. Tam aksine namazları hayatlarına, sürekli din adına yenilikler katmıştır. Gecenin ve gündüzün vakitlerini namazla imar etmişler. Bundan dolayıdır ki sahabenin hayatında en çok göze çarpan amel cihat ve namazdır. Fakat herkes kendi nefsini bilir. Kıldığımız namazlar genel olarak peygamber ve sahabesinin namazı gibi değildir. Namazlardan maalesef tam manasıyla istifade edemiyor ve hayatımızda bir etkisini de göremiyoruz. Bunun sebebi olarak Şeyhul İslam İbni Teymiye rahimehullah bir sözünde şöyle der: Allah için yaptığın herhangi bir amel senin kalbinde bir tat, lezzet oluşturmuyorsa, senin nefsini genişletmiyorsa o amellerini itham et ve o amellerini suçla. Çünkü senin Rabbin eş-Şekur'dur. Şekur şükreden manasına gelir. Kul kendisine yakışır bir şekilde insanlara şükreder. Allah da kendisine yakışır bir şekilde teşekkür eder. İbni Kayyım Rahimehullah, İbni Teymiye'nin bu sözünü açıklarken şunları söyler. Allah şekur olması hasebiyle kullarının yaptığı amellerinin karşılığını hem dünyada hem de ahirette verir. Dünyada amelin karşılığı insanın gönlünün genişlemesidir. Kulun o ameli yaptıkça kendini Allah'a yakın hissetmesi ve netice itibariyle de gönlünde ferahın ve huzurun olmasıdır. Değerli kardeşim, Allah kendisi için yapılan amelleri karşılıksız bırakmaz. Eğer amellerden lezzet alamıyorsan, burada Allah'ı ve meşru kıldığı ameli suçlamamalısın. Şeytanın bu vesvesesine kapılmamaya çalış. Burada suçlanacak kişi varsa o da nefsimiz ve amelleri yerine getirme şeklimizdir. Çünkü Allah Sübhanehu ve Teala halisane şartları ve erkanları yerine getirilerek yapılmış hiçbir ibadeti mükafasız bırakmaz. Senin öyle bir Rabbin var ki eşşekurdur. Bu nedenle tek hesaba çekmemiz gereken şey nefsimiz ve amellerimizdir. Selef halimleri namazları nasıl güzelleştirebiliriz, namaz ibadetini nasıl hayra teşvik edici, şerden uzaklaştırıcı hale getirebiliriz konusunda konuşmuşlar. Bununla alakalı dikkat edilmesi gereken çok madde zikretmişler. Bunlardan bir kısmını aktarmaya çalışalım inşallah. Namazlarımızı ıslah etmek ve gerçekten Allah'ın istediği şekilde kılabilmek için birinci olarak abdeste dikkat etmek gerekir. Çünkü abdest, kulun kıyama durmadan önce beden ve psikoloji olarak namaz için yaptığı ön hazırlıktır. Allah'ın namazdan önce abdesti meşru kılmasının hikmetini anlamak için şunu bilmek gerekir. Önemli olan, değeri büyük olan her şeyin öncesinde hazırlık vardır. Değeri ve önemi olmayan, sıradanlaşmış bir iş için hazırlık yapılmaz. Örneğin, siz çok önemli bir yere misafirliğe gittiğiniz zaman evden çıkmadan önce ciddi bir hazırlık yaparsınız. Temizlenir, ütülü elbiselerinizi giyer, güzel koku sürünürsünüz. Ondan sonra evden çıkarsınız. Bir de bakkala ekmek almaya gittiğinizi düşünün. Gece kalktınız eşofmanınızla inip ekmeğinizi alıp gelirsiniz. Abdest de böyledir. Namaza önem verdiğimizi gösteren ön hazırlıktır. Kişi abdeste ne kadar değer veriyorsa, bu onun yanında namazın ne kadar kıymetli olduğunu gösterir. Fakat kendi yanında namazın değeri, önemi olmayan insan işi abdeste bitirmiştir. Abdeste fazla ehemmiyet vermez. Bundan dolayı seleften bazı alimler, kulun namazının değerini anlamak için abdestinin değerine bakın. Eğer abdest onun yanında değerliyse, namaz onun yanında değerlidir demişler. Abdest kula namaza girmeden önce çok değerli bir Rabbin huzurunda namaza duracağını ve zahiri olarak pisliklerden temizlendiği gibi batinen, kalben de tövbe ile temizlenmesi gerektiğini hatırlatmaktır. Bundan dolayıdır ki Allah Sübhanehu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de tevbe, kalp temizliği ile abdesti, beden temizliğini yan yana zikretmiştir. Allah bu beyan ile ilgili olarak Şöyle buyurur. Bakara 222 Şüphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri ve çokça temizlenenleri sever. Hakeza sünnete baktığımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldıktan sonra bu şekilde dua etmiştir. Bizlere de bu duayı yapmamızı tavsiye etmiştir. Duanın içeriği şöyle. Allah'ım beni sana tevbe edenlerden ve sana karşı temizlenenlerden kıl. Kardeşim, Allah çok rahmetlidir. Kulları O'na karşı nankör olsa da, O kullarına hep rahmet sıfatıyla muamele etmiştir. Kul Rabbini çoğu zaman unutur. Allah'ın huzuruna çıkmadan tevbe edip temizlenmem gereklidir deyip bir çaba içerisinde olmaz. Fakat Allah kullarını unutmaz. Huzuruna çıkmadan önce onları temiz görmek ister. Çünkü Allah temizdir. Temiz olanı sever. Abdest ayetinin son kısmında da ısrarla kullarını temizlemek istediğini söylemiştir. Allah sizi iyice temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Ta ki bu nimetlerine şükredesiniz. Maide 6 Abdest alırken peygamberin sünnetinde bildirdiği haberlerin duygularını kalbimize hissetmemiz gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asabına soruyor. Allah tarafından günahlara kefaret olan ve derecelerin yükselmesine vesile olan şeyi size haber vereyim mi? Asap evet deyince Peygamber, sıkıntılı zamanlarda abdest almak, mescide yürümek ve kıldığı namazdan sonra ikinci bir namazı beklemek işte ribat budur, işte ribat budur, işte ribat, Budur. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest için şöyle buyurur. Müslüman abdest aldığı zaman ağzına verdiği su ile ağzıyla işlediği günahlar akar, gider. Burnuna su verdiği zaman onunla işlediği günahları su ile akıp gider. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bütün abdest azaları için söyler. Ta ki bütün günahlardan temizleninceye kadar. Kul abdest alırken Allah beni huzuruna kabul etmeden önce zahiri pisliklerden ve batini günahlardan temizlemek istiyor. Her abdest aldığımda günahlarım dökülüyor. Namazdayken Allah Sübhanehu ve Teala ile aramda engel olabilecek günahlarımdan kurtuldum. Buyur Rabbim, abdeste zahirimi ve batınımı temizledim. Zahirim ve batınım ile senin huzurundayım. Tekbirim, kıyamım ve secdem senin içindir diye düşünmesi gerekir. Kul abdesti bu şekilde fehm eder ve pratikte de bu şekilde yaparsa Rabbimden umuyorum ki kıldığı namazlardan istifade edecektir. Kardeşim, Rabbimden isteğim ikimizi ve zürriyetimizi Allah için yaptığımız ibadetlerden istifaden kullarından eylemesidir. Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bir sonraki sayımızda devam etme umuduyla, Esselamu Aleyküm. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 22. sayısında yayınlanmıştır.